bir arada olmaz. Biri önde olacak. İkisi aynı seviyede olmaz. Yani birini çok seviyorsan onunla herhangi bir şekilde ilmi tartışma yapamaz. Burada beni çok seven arkadaşlar var. Onlar benim karşında gelip ya da bana soru da sormazlar. Sevdiklerine. Ama sevgiden neutral olanlar, tabi olanlar, o arkadaşla gelirler normal konuşurlar. Eğer ki bir şey ilmi Elbette bir ahlak e, edep çerçevesinde konuşulması lazım. Ama karşıdaki kişinin çok bilgili olduğunu, asla onunla ben tartışmamam gerektiğini düşündüğün andan itibaren onunla herhangi bir ilmi konu konuşamaz. Onun için ilim tartışması, münazası ehliyle yapılır. Hocam zaten ise onunla sizden tarikatın aslını, biraz e, saf olan kısmını anladığım için size çok saygımız var yani. Yani bugünkü zahiri tarikat cemaatinden bir tanesi olsaydınız normalde konuşamıyorduk ama es as, aslını anlatmaya çalışıyorsunuz yeni bütün saygıyla konuşuyoruz burada. Evet. Değil mi Allah razı olsun. Yani ben zaten bu, az, acizene buna dikkat etmeye çalışıyorum. Yani herkesin ha haklı olabileceği noktalar bulmaya. Mevlânâ Zeyteler hep buna dikkat ediyor. Yani öyle bir yaklaşım tarzını biz unuttuk. Bazen particilik gibi tarikat e, olduğu olduğunu görüyorum ben. Aynı particilik gibi. Veyahut da bazen işte bölgesel duyguları parti ya da tarikat gereği zannediyoruz. Halbuki onlar bölgesel zaruretlerdir. Bölgesel politikalardır. Bölgesel ihtiyaca göre ayarlanmış politik gelişmelerin gereğidir. Onlar onun tarikatla filan ilgisi yoktur. Ama öyle anlatılıyor, öyle sunuluyor ki sanki Mesela başka bir örnek vereyim. Kürt milletini savunmak Türk düşmanlığıymış gibi ya da Türk milletini sevmek Kürt düşmanlığıymış gibi. Aslında bu sonradan zorlama manalardır. Aslında böyle birebir manası yoktur bunun. Ama sonradan gelişmeler bu duruma getirdi bizi. Dış ülkelerin tahrikleri bizi bu duruma getirdi. Tarikat deyince efendim diğer alimler kaşı gelmesi gerekiyormuş gibi falan. Çünkü olaylar öyle gelişti ki bir yaşadığımız 50 yıl, 100 yıl belki de daha önceki senelerden de kalıntılar var ki bunlar bizi hemen bu bu çağrışıma götürüyor. Ben tarikate değilim ama ben tarikatin var olduğuna inanabilirim dediğin anda sen muhakkak tarikata girmen gerekiyor diye zorlanıyor. Böyle bir şey yok. Adam bu bu derecede de kalabilir. Ya yani ben bunu işte şöyle şöyle şöyle şu açıdan işte öyle doğru olduğunu söylüyorum ama ben tarikata girmek istemiyorum dediği anda bu gayet normaldir ama niye girmesi gerektiğini bir an anlatırsam o zaman doğru anlattığım ölçüde de onlar kendiliğinden içinden gelip koşup efendim tarikata girmek istediğini burada benim için bir nasip olması lazım dediği andan itibaren zaten bunun kendi isteğinden içinden gelerek yaptığı andan itibaren kabuldür o zaman hedefine ulaşabilir Dinin kendisinde de tarifinde de bu var var bildiğiniz gibi. Yani içeriden gelerek yapılan işler din adına kabuldür. O dindardır. Yoksa o kişi, herkes gidiyor, ben de gidiyorum onun adı yani mükallik. teşbih, çok affedersiniz. Evet. Ee, teşbih de hata olmasın ama e, din adına bekçilik yapan, polislik yapan çok insan var. Eee ben bu odayı ediyorum. Genel olarak böyle bir e, görüşe sahibi. Maalesef şehirinden edindiğim izlenimler beni bu noktaya gelirdi. Çok doğru söylüyorsunuz. Köşeli olmamak gerekiyor. Böyle değil, değil mi? Yani köşelerimizi yontmamız gerekiyor. Yumuşak olmalıyız. E, ön yargılı, ön kabullü insanlara dinlememeliyiz. Mesela muhtemeldir ki ben. <gülüyor> Burada zihnimde taşıdığım bir görüşü tırnak içerisinde söylüyorum inanç adına taşıdığım bir görüşü sesleniyorsam olası alabileceğin tepkileri biliyorum. İşte bir gün bunların çok daha ötesine geçebileceğimiz günü umut ediyorum. Onun da bir sürece ve insanların bireysel kendilerini bireysel eğitimi eğitime tabi tutmaları sonucu gerçekleşebileceğini inanıyorum. Katı olmamak gerekiyor. Hangi konuda olursa olsun. Az önce çok güzel bir şey söylediniz siz. Ee, ben Türk'üm diyeni Kürt düşmanı gibi görmek ya da ben Kürt'üm diyeni Türk düşmanı gibi görmek ee, böyle saçma sapan bir duyguyu bize zerk ettiler. Evet. Çok... Ee, sizin o fikrinize katkı olsun diye ben fikirlerin köşeli olmasına karşı değilim ama servisin köşeli olmaması lazım. <gülüyor> Fikirler köşeli olmazsa mesele oluşmaz. ilave olsun diye. Ama yaklaşım tarzı köşeli olmayacak. Yani aslında köşelerin köşeli olmakla kastım biraz da buydu. Tabii ki yani insan yani ben inancı şöyle e, tanımlıyorum. İnanç Bireysel muhakemenin öznel bir sonucudur. Burada hem fikir miyiz? Bu bir öznel... Aynen, çok bir... güzel. Bak bunu bir aç biraz. Hayır hayır, bunu bir aç. Böyle bir tam güzel bir cümle kurdun. Teşekkürler. Bunu bir aç işte. Yani çok açık değil mi yeterince? Söyledin yani, cümleyi tekrar. Yani akli meleklerine sahip değil. bir insanın... Yani bunun dinleyenler, arkadaşların içinde... Anlayan olur. Ben, ben, <gülüyor> ben yanlış anladım ama son, sonuç evet, konuşur, ne demek evet. yani Ona evet. zaten açması lazım. Yani öznel kardeş. bir sonuç. Yani kişisel bir sonuç. Kişiyi ilgilendiren bir şey. Bak tırnak içerisinde söylüyorum. Bir kişisel dakika. Bir şey. O öbür cümle. Kişisel bir de muhakeme var değil mi? Ya muhakeme nedir? Yani orada bir, bir Irak. Aynen. Ha. İşte mesele bu. Müslümanların en çok yani burada arkadaşlara sorun. Önüne gelen herkes bir bilgi sahibidir. Ama nasıl bir bilgi? Muhakeme sonucu bir bilgi mi? Ezber bilgi mi? Sorgulayarak mı neticeye varmış? Okuyarak mı? Bilerek mi? Düşünerek mi? Ne anlamış? Ne kadarını aktarıyor? şeklinde. Bu muhakemeyi geliştiremedik. Maalesef yani bu zaten konuda. Bir insan e, bu, bu yeteneğini, bu yetisini lahi kudretten kendisine lütfedilen bu yeteneği kullanamadığı için Başka düşüncelerin, başka akılların süzgecinden geçen sonuçların hamballığını yapıyor. Daha da kötüsü. Evet. <gülüyor> bunun hiçbir teste tabi tutmadığı için doğru mu yanlış mı olduğunu bilmeden ya inanıyor ya da reddediyor. Bu insanın kendi hür Şimdi iradesine bir aklına ihanet. Ben böyle görüyorum. Buyurun. Bir dakika. Buyurun. Ee, sen felsefe biliyorsun az çok. Şimdi oradan giderek bir şey edeceğiz. Şey ee, dinin felsefi yapısı nedir sence? İsterse yardımcı olmak için imtihan gibi olması şöyle söyleyeyim. Ee, beş duyuyla tespite dayalı bilgilerin yanında dini bilgiler e, bunların ötesinde bazı şeyleri kabulden e, hareketle başlar. İlim oluşmaz. Bunlar nedir? Haberi Sadık, Tevatür ve de Orfi doğrulardır. Akli doğrulardır. Biz e, bunları el aldığımızda bu kabullerin e, altyapısı nedir? Bunların bir kısmı göreceli doğrulardır. Bir kısmı e, o nesnel doğrulardır. Bir kısmı da kabuller üzerinden doğrulardır. Bunları da bir araya e, getirerek şöyle bir cümle kuralım. E, beş duyuya bağlı Beş duyuyla ispatı mümkün olan şeylere biz e, tırnak içinde ben böyle kabul etmiyorum da kabuller üzerinden söylüyorum. Müsbet ilimler diyoruz. Beş duyunun ötesindeki kabuller mesela on kişi bir arada gelmişler ve diyorlar ki on, on kişide hep birlikte biz bunu böyle duyduk. Bütün o ondan o ondan o ondan bir yere kadar gidiyor. E, ve dolayısıyla bu tevatür kanalıyla ortaya çıkan bilgiler... Kur'an-ı Kerim'in e, gelişim hadisin gelişi, birçok şeyler. Dinin temel kabulleri böyle başlıyor. O buradan hareketle e, müspet olmayan, beş duyuyla ispatı mümkün olmayan şeylere, gaybi iman dediğimiz şeyleri dahi inanmayı din e, temel esaslarından kabul eder. Böyle baktığımızda felsefecilerin frenleyip bilmek için sadece Mütevatir hadisleri oku okuyarak yetinmek eksiktir. Yani dini muhakemeye sağlamak için. Onun için mantık kurallarını bilmek lazım. Onun için felsefe tartışma usullerini, münazığa altyapısını sahip olman lazım. Bunlara sahip olduğun ölçüde din temelli bir şekilde anlatılma imkanına sahiptir. Yani bir İsa Goci, bir mantık, bir felsefe, bir muhtasar mani okuyacaksın ki ya da bugüne ulaştığın çeşitli felsefi yaklaşım tarzlarının altyapısını, temel yapısını, felsefe gruplarının akımlarının, metotlarını çok iyi bileceksin ki sonra e, dini anlatabilmek için de bunlarla onlara mücadele edebilecek gerektiğinde de frenleyebileceksin. Evet, ben bu açıdan bunun çok mühim olduğunu düşünüyorum. Evet, demek ki mütefekir değil mi? Aynen. Bazı arkadaşlar bu şekilde yaklaştığı zaman bu şekilde yaklaştığı zaman amaçlarının ne olduğu, nasıl yaklaştıklarını e, niçin böyle yaklaştıklarını anlamak için. Evet. Ee, i̇kinci bir husus e, normal insan sözüyle peygamberin sözünü ve Allah'tan gelen ayetleri aynı derecede tutmak Büyük bir yanlışlık olur. Bunu e, önünü geç, önüne geçmek için fark, buradaki farkı çok iyi kavra, kavrayıcı bir terim için anlatmak için uğraşmak lazım. Mesela e, bir peygamber peygamberlik anında vahiy geldiği anda nasıl bir pozisyona sahip? Ya da bir peygamberin sıfatları nelerdir? Bunun e, fetaneti, zekası unutmama kabiliyeti efendim e, o andaki Allah'a e, irtibat kurmuş olmasını e, öncelikle kabulden başlamak lazım. Yani bir peygamber algısı nedir? Düşüncesi nedir? Onun ondan anladığı nedir? Yoksa peygamberi bir postacı seviyesine indiriyorsa bir insan, arada onunla ilgili bütün sıfatları yok sayarak e, tamamen Allah'ın ayetlerine yönetmeye çalışıyorsa burada es geçtiği bir şey var. Yani Nasreddin Hoca'nın şu ağaca binip de kendi dalının e, kestiğinin farkında olmayan bir durum var. O kişi zannediyor ki ben Kur'an'ı anlatıyorum, Allah'ı anlat. Halbuki kendi e, kalesine kol atıyor. Dikkat bir. Kim o kendi kalesine kol atan adam? Bu konuyu çok üzerine durmak lazım. Bir insan peygamberlik üzerine onun sıfatlarını reddediyor da onun nasıl korunmuş olduğu üzerinden efendim e, es geçerek pek çalışmadan konuşma yapıyorsa o kişi ateist ve solcu olan zihniyetin yani materyalist ve ön yargılı bakan zihniyete ulaşması imkanı yoktur. Onlar diyecek ki tabii siz haklısınız falan ama onlarla onların arasında bir duvar örülmüş demek. Efendim. Alo. Dişim kadar huzur borçlu.